Doğu beni en sardığı zaman bile, sade çocukları, pimponları esirgiyen, bitip tükenmez sorgu sualleriyle, Ohio'nun ötesindeki o sıkıcı, dağınık, ablak şehirler yanında üstünlüğünü en sağlamına duyduğumda bile, işte o zaman bile Doğu'nun benim için bir çarpılmışlığı vardı. Hele Vestique şimdi bile düşlerimin en azgınlarında, Hazır hazır. El Greso'nun elinden çıkma bir gece manzarası olarak görüyorum. Yüzlerce ev hem eski biçim hem de yabansı. Somurtkan, sarkıntılı bir göğe, donuk bir aya karşı çökelmişler yere. İlk görünüşte fıraklı, asık suratlı dört adam tutmuşlar bir sedenin saplarından. İçinde beyaz tuvaletli, kör kütük sarhoş bir kadın. Yaya kaldırımda soğuk soğuk pırıldıyor. Adamlar bir azametle bir kapıdan giriyorlar. Yanlış kapı ama bu. Kadının adını bilen yok ki, bilmişler bilmemişler kimin umurunda. Gatsby'nin ölümünden sonra doğu benim için böylesine perilendi. Gözlerimin düzeltme gücünü yenecek kadar çarpıldı. Baktım olacak gibi değil, kuru yaprakların mavi dumanı havaya bulanıp rüzgar iplerdeki ıslak çamaşırları kıkırdaklaştırınca memlekete dönmeye karar verdim. Yola çıkmadan önce bir işim daha vardı yapılacak. Belki de hiç kurcalanmaması gereken sevimsiz, tatsız bir iş. Ama geride pürüzlü bir şey kalsın istemiyordum. Süprüntülerimizi silip süpürür diye o işi başından aşkın denize bel bağlayamazdım. Jordan Baker'la buluştuk. Birlikte başımıza gelenler, sonra da benim başımdan geçenler üzerinde olayına dolayına konuştum. Anlattım. Hiç ses etmeden beni dinledi. Kocaman bir koltuğa gömülmüş öylece. Üzerimde golf giysileri vardı dergilerdeki renkli resimlerine amma benziyor diye düşündüğümü hatırlıyorum çenesi hafiften pervasızca kalkık saçları gazel rengi yüzü dizinin üstünde duran parmaksız eldivenlerin kahverengisine eş renkte sözümü bitirince yekten başka biriyle nişanlanmış olduğunu söyledi gerçi elini sallasa elli isteklisi çıkardı ya Yine de pek inanmadım buna ben. Şaşalamış gibi baktım yüzüne. Bir an için hata mı ediyorum acaba diye bir kurt düştü içime. Sonra hemen oracıkta olanı biteni bir daha toparladım kafamda. Kalkıp gitmeye davrandım. Şaka maka beni başından attın dedi Jordan birden. Hem de telefonda. Çoktan gözümden sildim seni ama başıma ilk defa gelmiyordu böyle bir şey. Bir süre toparlayamadım kendimi. El sıkıştık. Ha bir de seninle araba sürme üzerinde konuşmuştuk hani diye ekledi. Hatırlıyor musun? Sahi mi? Bilemedim şimdi. Canım hani sen kötü şoförün başı belaya girmemişse bir başka kötü şoföre rastlamadığındandır demiştin. Ben de sonunda bir başka kötü şoföre rastladım değil mi? Aslında benim sakarlığım. Ne diye girişirsin, böylesine yanlış bir hesaba. Ben seni namuslu, dürüst bir insan bellemiştim. Kendine karşı saygından böylesindir sanmıştım. Otuzuna geldim dedim. Beş yıl önce olsa, hadi neyse ama, kendi kendime yalan söyleyip, adına bunun şeref demeye yokum artık. Cevap vermedi. Öfkeli ve ona yarı aşık ve alabildiğine üzgün, Döndüm gittim. Ekim'de bir ikindi vakti Tom Bakın'ını gördüm. Beşinci caddeden aşağı önüm sıra yürüyordu. Yine öyle saldırgan, acar. Yoluna çıkacak engelleri yıkmak için adeta kolları vücudundan az açıkta, başı tedirgin gözlerine uymak için bir sağa bir sola dönüyor sert sert. Önüne geçmemek için tam yavaşladığım sırada durdu. Bir kuyumcu dükkanının camekanına dik dik bakmaya başladı. Birden gördü beni. Elini uzatıp bana doğru yürüdü. Ne o Nick? Elimi sıkmaya tenizül etmiyor musun yoksa? Ha şunu bileydin. Deli misin nesin sen dedi acele. Ayıp yahu aklını başına topla biraz. Tom söylesene sen ne dedin de o akşam Wilson'a diye sordum. Bir şey demeden yüzüme baktı. O zaman işte arada kaynayan o üç saat üstüne kestirdiklerimin doğru olduğunu anlayiverdim. Dönüp gitmeye davrandım. Fırladı ardımdan, kolumdan yakaladı. Doğruyu söyledim ona dedi. Yola çıkacağımız sıra dayandı kapıya. Evde yokuz dedirttim ama zorla çıktı yukarı. Arabanın kimin olduğunu söylemeseydim herif delirmiş öldürecekti beni. Cebinde tabancası, hep eli oradaydı. Dikeldi sonra. Hem söylemişsem ne olacak yani? Wilson olmasa bir başkası temizleyecekti onu. Nasıl aldattı bizi, nasıl gözünü boyadı Deysi'nin? İmansızın biriydi ha? Nasıl çiğnedi mirtalı, köpek çiğnermiş gibi? Arabayı durdurur da ne oldu diye bir bakar insan. Haklısın demekten başka ne diyebilirdim ki? Ona da dilim varmadı. Benim düğün bayram ettiğimi sanıyorsun galiba. Sen yine de öyle bil ama... Apartman dairesine teslime gittiydim. Komodonun üstünde o dinine yandığımın... Köpek bisküvitlerini görmez miyim? Çöktüm oraca. Bebeler gibi hüngür hüngür ağladım. Ben bilirim ne çektiğimi. Ne bağışlayabilir, ne hoş görebilirdim onu. Ama baktım ne etmiş ne işlemişse... Körükörüne körüne haklı görüyordu. Hepsinde kendini. Düpedüz sakarlık, çapaçulluktu bu. Tom da Daisy de sakar insanlardı. Canlı cansız karşılarına ne çıkarsa kırıp döküyor, sonra da paralarının ve o korkunç sakarlıklarının siperine ya da onları yan yana tutan neyse onun gerisine sığınıyorlardı. İşi yoksa başkaları kaldırsın arkalarında bıraktıkları yıkıntıyı. Elini sıktım. Sıkmayıp da ne olacaktı ki? Çünkü birden bacak kadar bir çocuk varmış gibi geldi karşımda. Kuyumcu dükkanına girdi. İnci bir gerdanlık ya da bir çift kol düğmesi almaya. Böylece benim dışarlıklı titizliğimden ömrü billah kurtuldu. Oralardan göçtüğümde, Gatsby'nin evi hala boştu. Çimlerinin boyu benimkiler kadar uzamıştı. Köydeki şoförlerden biri o taraflara müşteri çıktıkça konağın dış kapısı önünde ille bir durur, parmağıyla içerleri gösterir, bir şeyler anlatırdı. Belki de kaza gecesi Daisy ile Gatsby'i East e götüren oydu. Belki de bu olay üstüne Yeni baştan uydurduğu bir öyküsü vardı. Bana da tutar, anlatır diye her trenden inişte tüm tüm kaçardım ondan. Cumartesi gecelerini New York'ta geçirirdim. Gatsby'nin o ışıltılı, göz alıcı eğlentileri kafamda öyle yer etmişti ki bahçesinden hala çalgı seslerini, kahkahaları, pesten bile olsa duyar gibiydim hep. Sanki Hala arabalar durmadan konuk taşıyorlardı konağına. Bir gece sahici bir arabanın geçtiğini duydum. Işıklarından dış kapının orada durduğunu anladım. Ama soruşturmadım kim diye. Belki de dünyanın öbür ucunda eğleştiği için eğlentinin sona erdiğini daha duymamış olan konukların sonuncusuydu. Son gece çantamı hazırladıktan Arabamı bakkala sattıktan sonra geçtim karşıya. Ev denen, konak denen bu koskoca, bu abuk sabuk başarısızlık örneğine bir daha baktım. Çocuğun biri bir tuğla parçasıyla mermer merdivenin eşiğine ayıplık bir laf yazmış. Ay ışığında iyice seçiliyordu. Topuğumu taşa sürte sürte sildim. Sonra kumsala kadar indim kumların üstüne uzandım kıyı boyundaki konakların çoğu çoktan kapanmıştı karşı yakaya geçen yandan çarklı vapurun kayıtlı titrek şavkını saymazsak görünürde pek ışık da yoktu ay yükseldikçe zaten hayal meyal görünen evler büsbütün eridi gitti ve bir zamanlar Hollanda gemicilerinin canı için hemen orada çiçeklenen O eski ada gözlerimin önünde yavaş yavaş belirdi. Yeni dünyanın o körpe, o yemyeşil göğsü. Gatsby'nin konağına kerestelik eden yitik ağaçları bir zamanlar bütün insan düşlerinin en sonuncusuna, en yücesine fısıltılarla muhabbet tellallığı etmişti. İnsanoğlu, büyüsü çabuk bozulan, kısa bir an için bu kıtanın karşısında soluksuz kalmış, tarihte son defa olarak hayranlık gücüne eş bir şeyle yüz yüze gelip ne anladığı ne de dilediği bir güzelleme tutkusuna kapılmış olmalı. Orada oturmuş o eski, o unutulmuş dünyayı kara kara düşünürken deyzilerin, Rıhtımın oradaki yeşil ışığı, Gatsby'nin ilk defa gördüğünde duyduğu hayranlık düştü aklıma. Bu gümrah çimene ta nereden kalkıp gelmişti ve öyle yamacında gibiydi. Onca zaman ardından koştuğu düş uzatsa hani elini tutacak. Ne çare bilmiyordu. O düşün çoktan gerilerde kaldığını, şehrin ötesinde, zifiri cumhuriyet tarlalarının gecede dalga dalga yuvarlandığı o uçsuz bucaksız karanlıklar içinde bir yerde ta gerilerde kaldığını bilmiyordu. Gatsby her yıl önümüzde biraz daha gerileyen o yeşil ışığa, o geleceğe inanıyordu. Kaçırdık o vakit elimizden onu. Ama ziyan yok. Yarın daha hızlı koşacak, Kollarımızı daha ilerlere uzatacağız ve bir sabah aydınlıklar içinde. O ümitledir ki şimdi sefer etmekteyiz biz. O akıntıya karşı giden tekneler durmadan geriye, geçmişe çarpılıp atılsak da ne gam. Bir Roman Bir Hikaye Can Yücel'in çevirisiyle Scott Fitzgerald'ın Muhteşem bir adlı romanı burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Program yapımcınız Şermin Yılmaz, teknik yapımcınız İsa Yurtseven, romanı sunan Ümit Sergen.